Çirkin bir iş işledikleri vakit, biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez, siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz?